Direniş rehberi Nuri Akman Siyasi iklim sertleşip ülke dibe vurdu hissi, kalpleri sıkıştırırken üstüne bir de arka arkaya gelen felaketler yaralara tuz biber ekince insan adeta kilitleniyor. Şehitleri, kazazedeleri ve iftiraya uğrayanları incitme korkusuyla ağzını açmak, kalemini oynatmak gelmiyor içinden. Fısıldamaya güç bulabiliyorsun ancak. Kendi bebek halini kollarına alıyor ve ninni söyler gibi bırak çırpınmayı alemi seyret diyorsun. Kocaman açılmış gözleriyle nasıl yani dercesine bakıyor yavrucuk. Şöyle anlatıyorsun usul usul. Büyük krizlerde bireyler yıkılmamak için bazı stratejiler geliştirir. Kimileri öfkeyle Elindekilere sarılır, kimileri körlemesine savaşır, kimileri korkuyla pasifize olur. Zarar görmeyecekleri güvenli limanlara kaçanlar, taraf değiştirip başka bayrakların gölgesine sığınanlar, vaktiyle öptükleri etekleri şimdi taşla, molozla doldurmaya çalışanlar ve kaostan kar üretenler de çıkar böyle dönemlerde. Karşılaşılan zorlukları kendilerini tanıma fırsatı olarak değerlendirenlerse azınlıktadır. O sıkıntılı paketlerin düğümlerini sabırla açtıklarında paha biçilmez hediyelerle karşılaşacaklarını bilmenin huzurunu katar onlar mücadelelerine. Böylelerinin kalbine nimetler ellerinden gidecek endişesi yuva yapamaz çünkü onlar hiçbir şeyin sahibi değillerdir. O yüzden de Savaşın taraflarına aynı gözlerle bakarlar. Tıpkı bir film izler, bir roman okur gibidirler. Bilirler ki renkleri, rütbeleri, sıfatları, ayaklarını bastıkları zeminleri farklı olsa da karakterlerin tamamı yönetmene hizmet etmektedir. İyilerle kötüler, siyah-beyaz karikatürler değildir. Kendi içlerinde geniş bir renk skalasını barındırırlar. Bu sayede o film heyecanla seyredilisi, o roman lezzetle okunası hale gelir. Böyle bakınca cephe değiştirenler ister buradan oraya gitsin, ister oradan buraya gelsin ne yuhalanır ne de alkışlanır. İkisi de hayatın zorunlu sahnelerindendir ve kendi aidiyet tabanlarında kalanları otomatikman kahraman yapmaz. Bütün bu rol zenginliği insanın kendi varlığının niteliği ve amacını görebilmesine yardım etmek içindir. Sıkıca tutup bir türlü bırakamadığı dünyaya danışman olduğu hissinden ancak böyle kurtulabilir. Kimilerinin kadro ve maaş karşılığı yaptığı, kimilerinin ise para pul da istemiyorum. Neden sözlerim kala alınmıyor diye çırpındığı bu danışmanlık kisvesinden, Soyulmuştur artık. Hedefi, kendi kendisinin öğretmeni ve öğrencisi olmaktır şimdi. Üstelik bu okul asla bitmez ve diploma da vermez. Vaat ettiği tek şey, benlikteki en ufak bir değişimi bile kaçırmamak, zorluklarla kolaylıkları bir potada eritebilmektir. Geçenlerde tamamen tesadüf, eserlerinin adlarından başka Hakkında fazla şey bilmediğim Jean-Jacques Rousseau'nun Yalnız Gezenin Düşleri adlı kitabı geçti elime. İnsanların araştırmalarını kendi içlerini aydınlatmak için değil de daha bilgitçe konuşabilmek, başkalarını eğitip hizaya sokmak için yaptıklarından şikayet ediyordu. Anlattığına göre o öğrenmeye sadece kendini bilmek için sevdalanmıştı. Tuttuğu yolu doğru fakat öfkesini haksız buldum. Bu bilge gibi görünen, fakat neden herkes benim gibi değil, isyanını barındıran bir yaklaşımdı. Hayır, kimse bizim gibi olmak zorunda değil bebeğim. Bizi benliğimizin hışmından koruyacak tek şey, türlerin çeşitliliğini özümsemeye çalışmak. Stefan Zweig, Montaigne'e anlattığı kitabında, onun kendine bir başkasına bakar gibi baktığını, kendini hiç gözden kaçırmadığını, kendini denetlemeksizin, hiçbir şey yapmadığını yazar. Ona göre denemelerin tek konusu ben ve benin özüdür. Düşünüyorum da başkalarında kendimizi aramak bu kadar zor olmasa gerek. Bize en uzak görünen insanlarda bile varız çünkü biz. Her çirkin ve güzel olayın bir parçasıyız. Mesafe yok, boşluk yok, duvar yok aramızda. Ruhun bölünmez bütünlüğü, enerjinin dalgalı halleri var. Denizin köpükleriyiz hepimiz. İçimizden birileri ötekilere sabrımızı taşırmayın dediğinde bir mahalle diğerine tokat gibi cevap verdiğinde karşılıklı birbirimize ezmiye ahdettiğimizde ortada iki kale bulunmadığını, atılan bütün gollerin aynı varlık filelerini havalandırdığını görebilmek için biraz geriye çekilsek ve kendi oyunumuzun seyircisi olabilsek keşke. Belki o zaman tehdit edenler bunu neden yaptıklarını, tehlikenin tehditle savuşturulamayacağını, tehdit edilenlerse neden böyle algıladıklarını, nerede yanlış yaptıklarını anlayabilirler. Böylece vız gelip tırs gider her şey. Dillerde öfke kalır belki ama gönüllerde sıcacık yerleri ser.